Ya Allah, Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim İnsanoğlu ne de zalim Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler en güzel sonuç, cennet, kendilerinmiş diye dilleri yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve oraya en önde sokulacaklardır. Nahl Suresi 62. Ayet Bir evinizin olduğunu düşünün. Oranın her şeyi sizin sorumluluğunuz altında. Ev hakkındaki her şeye siz karar veriyorsunuz. Oranın idare ve yönetimini siz sağlıyorsunuz. Evin boyasından tutun da Düşemesine kadar her şey sizin emriniz ve zevkiniz uyarınca düzenlenmiş. Derken birileri sizin evinize geliyor ve evin idaresine dair koymuş olduğunuz kuralları ve zevkinizi hiçe sayarak Kardeşim bu niye böyle? Bu böyle olmaz. Evin rengini değiştirmelisin. Mobilyaların yerleri güzel değil. Bunu şöyle yapmalısın, şunu böyle yapmalısın şeklinde söz söylüyorlar. Allah için söyleyin birilerinin sizin ev idarenize veya ev zevkinize karışmasını ister ve buna razı olur musunuz? Sadece siz değil. Herhalde yeryüzündeki insanların hiçbirisi istisnasız birilerinin kendi ev idare ve yönetimine karışmasını, müdahale etmesini ve orada söz sahibi olmasını asla istemez. Böylesi bir müdahale onları rahatsız eder. Ve yine siz böylesi dengesizce konuşanlara ''Sana ne kardeşim, evin sahibi sen misin? Sen de kim oluyorsun? Bu ev benim.'' Benim mülküm. Bu mülk bana ait. Dilediğim renge boyar, istediğim şekilde düşerim. Sana mı soracağım, demez misiniz? İşte sevgili kardeşim, ne yazık ki insanlar kendileri için hoşlanmadıkları, sevmedikleri ve asla razı olmayacakları şeyleri Allahü Teala'ya nispet edebiliyorlar. Kendi mülkleri olan evlerine dışarıdan hiçbir müdahaleyi kabul etmedikleri halde Allahu Teala'nın mülkü olan yeryüzüne ve oranın idaresine Allah'tan başkalarının müdahale etmesini, Allahü Teala'ya rağmen orada söz söylemelerini, oranın yönetim ve idaresini Allahü Teala'dan başka birlerinin üstlenmesini hoş karşılayabiliyorlar. Hatta bırakın hoş karşılamalarını, bunun böyle olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor ve buna bütün güçleriyle destek veriyorlar. Yaptıkları bu küstahlık yetmezmiş gibi bir de Allahü Teala'nın cenneti onlara vereceğini, kendilerinin cennet ehlinden olduklarını iddia ediyorlar. Bu onların uydura geldiği, zannettiği, hakikati olmayan koca bir yalandır. Hem Allahü Teala'nın arzında yaşayacaksın, hem de Allah'tan başkalarının orada söz sahibi olmasını isteyecek ve destekleyeceksin. Sonra bir de utanmadan Allah bizi cennetine koymazsa şu komünistleri mi koyacak diyeceksin. Vallahi mesele öyle basit değil. Allahü Teala'dan başka birilerine egemenlik ve hakimiyet hakkı verdiğin Allahü Teala'nın arzında onları da söz sahibi kıldığın, Allah'ın emir ve yasaklarına rağmen, onların emir ve yasaklarına dikkate aldığın halde, utanmadan bir de cennet beklentisi içerisinde olman, büyük bir aldanma, inanılmaz bir yanılgıdır. Üste zikrettiğimiz ayetin son kısmı, böylesi insanların, bırakın cennete girmelerini, cehenneme ilk olarak girecek güruhtan olacağını açıkça beyan ediyor. Cehenneme ilk girecek olanlar, yani kendi evine babasını bile karıştırmadığı halde, Allah Teala'nın arzına birilerinin karışmasını isteyenler. Yani kendi evinde bir başka insanın söz söylemesine rıza göstermediği halde Allah Teala'nın arzında müstekbir tahtların söz sahibi olmasından razı olanlar. Yani kendi iş yerlerinde sadece kendilerinin sözünün dinlenmesini istedikleri ve en yakınları bile olsa bir başkasının orada tek bir kural koymasına dahi tahammül edemedikleri halde Allah Teala'nın mülkü olan şu topraklarda kendileri gibi aciz insanların yarın ne olacağını bilmeyen zavallıların bugün güzel dediğine yarın kötü diyebilen basit kimselerin Allahü Teala'nın kitabına aykırı kanun ve kural koymasına ses çıkarmayan kimseler. Evet, işte bunlar cehenneme ilk girecek olanlardır. Bunlardır kendileri için hoş görmediklerini Allahü Teala için hoş görenler. Allah'ım, sen bizleri bunlardan eyleme. Sen bizleri sana rağmen söz söyleyen sana rağmen tercih yapan ve sana rağmen hüküm verenlerden eyleme. Bunları seven ve bunlara eyvallah diyenlerden kılma bizi ya Rabbi. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç cennet kendilerinmiş diye de dilleri yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Nahl Suresi 62. Ayet